Çık gazete. Merhaba kainat. Bugün 17 Eylül Perşembe, yıl 2015, ay 9, gün 260, Hızır 135. 1436 Hicri Zilhicce 3, 1431 Rumi Eylül 4. Günün tarihi. 76 yıl önce bugün 17 Eylül 1939'da Almanya ve Sovyetler Birliği tarafından paylaşılan Polonya, Almanya'dan sonra Sovyetler tarafından işgal edilerek iki ülke sınırdaş oldu ve böylece Polonya ülkesi ortadan kalktı. Büyük Saatli Marif Takvimi Merhaba herkes Açık Radyo burası 94.9 AçıkRadyo.com ve Açık Gazete gene tatilde biz size Can Tombil ile birlikte ben Deniz Ömer Madra Bazı daha önce Açık Radyo mikrofonlarında yapılmış söyleşiler stüdyolarında veya telefonla yapılmış söyleşilerinden bir kısmını bırakarak tatili sürdüreceğiz Eğer olağanüstü bir şey olmadıysa tabi Bugün iki söyleşimiz daha var bir tanesi gene e, çevre ve ekoloji konularında giderken Greenpeace'in yayınladığı geçen ay yayınladığı önemli bir rapor İbrahim Çiftçi ile onu enerji devrimi de parantez içinde yani evrim ve devrim arasında bir şey o önemli bir yankı da yaratmış olan pek çok yerde yankılanmış olan rapor üzerine yaptığımız bir söyleşiyi yayınlayacağız. Ve Türkiye'nin de bu enerji devriminin içinde yenilenebilir enerjiye geçiş konusunda ne kadar önemli bir noktanın eşiğinde bulunduğunu da tekrar öğrenmiş olacağız. İkinci olarak da hem çevre e, konularıyla, ekoloji konularıyla yakından ilgili iklimle hem de aynı zamanda İkinci Dünya Savaşı'ndan sonra e, görülmüş en büyük göç dalgasının yaşandığı bu günlerde... Daha bunu ilk zamanlardan beri takip etmekte olan Açık Radyo'nun dinleyicilerinden de Okan Cüntay'ın tatil dolayısıyla bulunduğu Midilli Adası'nda gözlerin fal taşı gibi açılarak bize aktardığı göçmen izlenimleri yani Türkiye'den çeşitli yerlerden gelen Suriye'den ve başka çeşitli yerlerden geçen kişilerin Gelen e, su e, Türkiye Üzerinden e, Yunanistan'a intikal edip oradan da Avrupa'ya Geçmesi büyük bir göç dalgasının En somut ön, örneklerinden Birini de kendi Gözlemleriyle aktaran Dinleyicimiz Okan Cüntay'a Yaptığımız mülakata Canlı yayın o sırada Yaptığımız bir mülakata Yer vereceğiz ve bu, bu Bugünkü İzlediğiniz şeyi de sonradan gene benzeri Selahattin Çolağ'ın seçtiği müziklerle tamamlayacağız. Hepinize günaydın. Günaydın. Evet Açık Radyo Burası 94.9 ve Açık Gazete devam ediyor. Biraz önce de duyurusunu yapmaya çalıştık. Greenpeace'in Enerji devrimi, D tırnak içinde, köşeli tırnak içinde yani evrim aslında Türkiye'nin sürdürülebilir enerji görünümü raporu yayınlandı. Çok kapsamlı bir rapor ve elimizde fırsat varken cesur davranmadığımızı mı yoksa teknolojimiz olsa da vizyonumuzun eksik kaldığını mı? ne söyleyeceğiz? Çocuklarımızın gözlerinin içine bakıp diye başladıkları bir şey var. Enerji yenilenebilir enerji raporu. Şimdi onu biraz konuşmak için İbrahim Çiftçi ile Greenpeace'ten beraberiz. Hoş geldiniz. Hoş bulduk. Hoş, geldiniz. Hoş bulduk. Merhaba. Evet bu çok aslında uzun süreden beri hazırlandığını bildiğimiz daha önce de benzeri bir şey çıkmıştı. Bu onun ikinci devamı galiba değil mi? Evet. Bu onun ikincisi biraz daha kapsamlısı. 2007 yılında yanlış hatırlamıyorsam ilkini çıkarmıştık. Onun üzerine istihdam, su kullanımı vesaire gibi bir takım yeni başlıklar da ekleyerek daha gençletilmiş bir şekilde çıkardık. Evet Hilal'le de konuşmuştuk. onu vakti zamanında ilerle. Evet. Şimdi bu burada bir dikkat çekici olacak şeylerden bir tanesi özellikle bu iki senaryonun karşılıklı paralel tabir caizse paralel olarak ele alınması metodoloji olarak yani bir referans senaryosu var ona İngilizce'de çok kullanılan tabirle business as usual diyor yani böyle gelmiş böyle gider evet. mevcut senaryolar bir de e, aşağı yukarı devrim diyebileceğimiz çok köklü değişikliklerin yenilenebilir enerjiye e, geçilmesini öngören tedbirleri öngörüyor ikisi. E, bu, bunun önemi nedir? Bu, birazcık anlatır mısınız? Tabii bunun önemi şu. iki senaryo kıyaslama bize şunu veriyor. İlk business as usual dediğimiz senaryo. Bunu Uluslararası Enerji Ajansı'nın verilerine dayandırarak ve gayri safi yurt içi asla öngörüleri o artışa göre enerji talebinin nelerden karşılayacağımızı çıkarıyoruz. Ee, enerji devrimi senaryosu e, sadece yenilenebilir değil Aslına bakarsanız büyük ölçüde ilk başta verimlilik kullanılıyor. Evet. Enerji verimliliğiyle e, talebin Tasarrufu. büyük bir kısmından tasarruf etmiş oluyoruz. Sonra da geri kalan kısmını e, yenilenebilirlerle e, kapsamaya çalışıyoruz. Orada şöyle bir model kullandık aslında metodolojiden bahsederken e, forecasting yapılıyor business as usual senaryoda. Ama enerji devriminde backcasting dediğimiz bir model uyguluyoruz. Bu 2050 yılına ya da son yıla hedefleri koyuyorsunuz. Sonra geriye doğru bunu modelliyorsunuz. Bak. Yani nükleeri koymadık mesela. Kömürü kademeli olarak çıkarmayı öngördük. Sonra bunun nasıl olacağını, bunun teknik ekonomik fizibilitesini çıkarıyorsunuz. Evet, yani burada tabii çok ıı, radikal bazı şeyler var. Yani evet. bugün ana enerji yüzde %90'ı hala fosil yakıtlardan gelmektedir diyor ki, yani bu hakikaten bu şekilde sürdürülmesinin imkansız olduğu evet. bütün raporlarda belli. Üstelik de çok böyle uluslararası ıı, kuruluşların artık çok yerleşik kuruluşların, çevreci falan olmayan raporlarından evet. belli. Şimdi mesela elimizde çok ilginç bir 3 Temmuz tarihli bir rapor vardı. Onu da söylemek istiyordum. Yani hükümetlerin aslında kömür, termik, kömür yakıtlı termik santraller açısından kesinlikle artık yeni yatırıma gidemem yeni kömür termik santrali kömür yakıtlı yeni termik santral yapamayacaklarını söyleyen OECD gibi yani evet. ekonomik işbirliği birliği teşkilatı ve kalkınma teşkilatının raporu var yani yoksa bütçe biter yarım trilyon tonluk bir şey gidecek 500 milyar ton karbondioksit çıkacak 2050'ye kadar. Ondan sonra da zaten bu karbon bütçesinin yarısı oluyor. 2 derece aşılacak ve dünya yazılıp kavrulacak diyor. Aynen. Şimdi sizin bu şeyinizde de tamamen uyuşuyor bu. Evet, evet. Yani bunu ilk çevreciler söylemeye başlamış idi. Sonra OECD vesaire geldi. Şimdi işte sürdürülebilir finans kampanyasıyla uğraşıyorum. Şimdi yatırım bankaları da raporlarında, risk analizlerinde bundan sıklıkla bahsediyorlar. Herhangi bir Citibank'ın, e, Goldman Sachs'in bile yatırım analizlerinde kömüre yatırım yapılmaması ile ilgili Hı. şeylerle karşılaşıyorsunuz. Aslında bu e, ekonomik olarak da bir risk olarak karşımıza evet. çıkmaya başladı. OBCD de aynen onu söylemiş zaten raporunda. Bu en büyük risk, atıl kalacak bunlar. Çünkü yani. yeni teknolojiyle bu 50 yıl daha gidecek halbuki yok böyle bir zaman yok, yok öyle bir zaman, <gülüyor> zaman yok yani ben e, sorumu biraz basitleştirerek sorayım Türkiye'nin 2023 hedefleri var yani o büyük evet, hedefler yani. e, bahsedildiği ve aynı zamanda artan bir enerji talebi de var bu %35 oranı olduğu yazıyor Raporun içerisinde net bir şekilde sormak gerekirse bu artan enerji talebinin kömürsüz ve nükleersiz olabileceği düşünülebilir mi bu raporun çıkardığı sonuçlardan? E, düşünülebilir e, ancak zaman kısıtı var bunda. Ee, şöyle 2023'e kadar herhangi bir nükleer santrali devreye almadan enerji talebini karşılayabiliyoruz raporun çıktılarına göre. Ancak kömürü bir defa da kapatamıyoruz. Peyderpey kapatılıyor. Kademeli olarak devreden çıkarıyoruz. Bu da 2023'ü geçiyor 2030'lara e, tekabül ediyor. Hı hı. Ee, bir şey daha söylemek istiyor. Edim %35 değil aslında bakarsanız orada bir kafa karışıklığı oluyor. Talebin artışı %25 bizimkinde hı hı. Ee, enerji devrimi senaryosunda. Bu 2050 yılındaki e, referans senaryonun talebinden %35 daha düşük. Bu da enerji verimliliğine tekabül ediyor. %35 tasarruf etmiş. Referans senaryosu dediğimiz zaten... E, Mevcut, Adalet yani. ve Kalkınma Partisi hükümetini yaptığı ve fosil yakıtlarla nükleer enerjiye dayalı uzun dönemli enerji üretim senaryosu dediğimiz evet. şey. ne as usual yani evet. mevcut şey. Ee, bunun Yani buna göre bu senaryoya göre zaten 232 birimmiş elektrik üretimi 2050'de 500'e çıkması yani neredeyse iki katına. Ee, alternatif senaryoda ise üretim ekonomik büyümeyi kısıtlamadan 420 birime e, iniyor. Bir de yani gereken politikalar da e, ayrıntılarıyla açıklanmış durumda. Evet. Devrim senaryosunda çok farklı bir enerji dünyası vaat ediliyor diyor. Yani 2012 yılında fosil e, yakıtların 166 birimlik katkısı 2050'ye 29 birime iniyor mesela 166'tan ve kömür kabusu bitiyor demiş. Bitti. Bu çok önemli bir şey. Birazcık bunun üzerinde de konuşalım mı? Tabi tabi. 80'nin üzerinde kömür termik santral planınız var biliyorsunuz. Evet. Olmaz bir şey. İnanılmaz <gülüyor> bir şey. Şimdi bunun enerji talebini karşılamak, enerji bağımsızlığını sağlamak gibi şeyler var. gerekçeleri var. Enerji talebi baktığımızda %6 ile %8 öngörüyor EPDK'nın çıkarmış olduğu 2007 yılında yapmış olduğu talep senaryoları. Kötü düşük yüzde %6, yüksek yüzde %8 talep artışı görüyor her sene. Enerji piyasaları denetleme kurumu mu? Evet. Düzenleme yet. Evet, düzenleme kurulu. Ee, ama gerçekleşen talep artışına baktığımızda yüzde dörtler civarında oluyor. Hatta 2013 yılında yüzde 1.65 gibi bir şey oldu. Hayır hiç talep yok yani. Aslında o kadar da yok. <gülüyor> ne diyorsunuz yani? Evet çok ilginç. E, kömür büyük bir tehdit biliyorsunuz işte iklim değişikliğine sebep oluyor yüzde 41'i kömür kaynaklı. E, Artı sağlık etkileri evet, var. Muazzam maliyeti var. Muazzam maliyeti var. Dışsal etkiler dediğimiz aslında hiç de hesaba katılmayan maliyetleri var. Ee, yarattığı, çevre tahribatı yarattığı, sağlık rahatsızlıkları vesaire gibi. Ee, bundan bir şekilde kurtulmak gerekiyor. Kömürün yer altında kalması gerekiyor. Hem iklim değişikliğinden korunmamız hem de kömürün sağlık etkilerinden korunmamız için. Bu ee, Rapor şunu gösteriyor, kömürü kademeli olarak devreye yeni santral almadan kömürü de kademeli olarak mevcut santralleri kapatarak enerji ihtiyacımızı karşılayabiliyoruz. Talep artışı aynı şekilde kalacak şekilde enerji verimliliği ve yenilenebilir enerjileri kullanarak bunu karşılayabiliyoruz. Evet bir de şey vardı özellikle Soma'daki o büyük maden kazasının ardından çok fazla tartışılmasa bile istihdam sorunu vardı. Bu evet. madenlerde çalışan insanların istihdamı vardı. Hatta oradaki o hikaye bile gayet net bir şekilde gözler önünde olmasına rağmen yani tarım işçiliğiyle uğraşan insanların o alanları bırakıp tarımla bırakıp madenciliğe geçişle alakalı olan durum çok fazla göz önüne getirilmemesine rağmen böyle bir kayış vardı. Bu senaryoya göre peki istihdam durumu ne şekilde açıklanabilir? E, i̇stihdamı biz de özellikle ekledik. E, evet. İstihdam 2050 yılına kadar değil, 2030 yılına kadar e, modelleniyor çalışmada. E, şimdi metodolojisinden bahsedeyim biraz daha e, etkili olacak. E, bir faktör vasıtasıyla hesaplanıyor işler. Bir ürettiğiniz birim elektrik başına bir faktörle çarplıyor. Bunu Dünya Bankası OECD gibi yerlerden alıyorsunuz. Ancak yerli e, veri varsa yerli veriyi kullandık. Türkiye'de de yerli veri sadece kömür ve kömür madenciliği için var bu faktörün verisi ve işte yenilenebilirler için aldığımız fakt katsayıların yaklaşık on katı kadar yüksek e biz bunu kullanmamıza rağmen e, yenilenebilir enerji enerji devrimi senaryosu 140 bin daha fazla iş yaratıyor referans senaryoya göre. Yani bu şekilde devam edip maden e, son derece muhafazakar daha. rakamlara rağmen, rağmen 40 bin istihdam, evet. 40 bin yeni iş alanları. Geçen bu. yılın verilerine göre Türkiye'de kömür ve linyet madenlerinde çalışanların sayısı resmi kayıtlara göre 48.706 bin olarak görülüyor. Yani şu andaki rakama belki daha fazlası olarak da nitelendirilebilir evet. bu madendeki çalışanların. Evet. Tabii e, şunu e, belirtmek lazım. Kömür kademeli olarak evet. kapatılıyor. Bugünden kapatılmadığı için bir bununla ilgili de bir yol planı çıkarılması gerekiyor. Madencilerin e, yeni sektörlerde eğitilmesi vesaire gibi. Peki e, ben, e, bir de şeyi e, konuşalım. Şimdi e, kömür devreden çıkıyor. Zaten petrol yok pek. Doğalgazda ithal vesaire. E, hep sürekli olarak işte Türkiye'nin yeni petrol bulduğu her sene <gülüyor> gazetelerden muhakkak okuruz. Yani muhakkak. Batman'da, Ramanda filan. <gülüyor> <gülüyor> Ama yani böyle anlamlı olan bir şey değil. Peki kömürün yerine, kömürde de çok acayip mitolojiler var. Bizim yıllardır üzerinde durduğumuz <gülüyor> işte. Yerli kömür olursa olur, ithal olmaz filan gibi. Saçmalıklar. Ama kömürün yerine ...özellikle ne konacak... ...yani rüzgarın katkısı... ...mesela benim gördüğüm raporda... ...6 birimden 109 birime... ...çıkıyor güneş... ...panellerinin de... ...yani soler dediğimiz şeyinde... ...toplamı 12'den... ...193... ...birime yükseliyor... ...bu son derece... ...önemli... ...biraz bu alternatif hı hı. yenilenebilir enerji... Bu asıl devrim kelimesi belki de bunun için kullanılabilir. Bunu biraz açar mısınız? Ee, tabii bunların doğaları farklı. Kömürle yenilenebilir'i birebir kıyaslamamak gerekiyor. Tabii. Belki birisi baz yük yapıyor, birisi dalgalı bir enerji talebi, şey, arzı sağlıyor. Devrim dediğiniz gibi bir yandan da oradan geliyor. Çünkü bunlar için çok sayıda küçük santral ...kurmanız gerekiyor. iyileşmemiş ...enerjiyi savunuyoruz biz. Adem'in merkezi. Adem'in merkeziyetçi... ...bir hı hı. enerji sistemini savunuyoruz. Ee, yani bunun gerçekleşmesi için... ...bir tane kömür santrali yapmak yerine... ...ufak ufak birçok güneş, rüzgar santralleri... ...ve kendi kendine yetebilen şehirler... ...tüketildiği yerde... ...üretilecek... ...şekilde bir enerji sistemi... ...öngörüyoruz. Ee, Tabi yetersiz kalacağı, yani bununla ilgili baz yükle ilgili sorular geliyor. E, raporda baz yük'e ayrılmış bir bölüm var. E, detaylı Nedir olarak. o? Birazcık açar mısınız onu? Tabi baz, baz yük, yük dediğimiz üretim şekli e, kömür, doğal gaz, nükleer enerji gibi düzenli olarak e, sabit enerji sağlıyorlar. Hı -hı. E, ancak bu flexible e, kaynaklar değiller. Bunlar düzenli olarak enerjisi alıyor. Örneğin nükleer. Kapatamıyorsunuz. Değiştiremiyorsunuz. Düzenli. Esnek bir... değil. Evet. evet. Esnek değil. E, yenilenebilir enerjiler ise gece gü güneş üretimi yapamıyorsunuz. Yeni teknolojiler var. E, olmaya başladı ama işte rüzgar bittiği zaman rüzgardan enerji üretemiyorsunuz vesaire. Bu yüzden aslında bunları kömürü ya da nükleeri birebir bir şeyle ikame etmekten ziyade bir sistemle ikame etmek evet. gerekiyor. Merkezileşmemiş. Ve daha demokratik daha demokratik evet Yani yerel komünitelere topluluklara ağırlık veren bir şeye doğru geçiş var ki bütün dünyada da galiba Aynen. bu Esas olan o. Aynen, Peki e, bir de şeyi burada çok önemli bir nokta da mesela elektriğe yani bu şimdi fosil yakıtlara verilen kömüre vesaire teşviklerin kaldırılması. Buna karşılık da elektrik enerjisine ve rüzgara teşviklerin verilebilmesi hatta e, şebekeye satılabilmesi gibi hı hı. durumlar da var. Elektrik üreten küçük toplulukların mesela ana şebekeye herhalde ürettikleri elektriğin fazlasını satabilmeleri imkanını vermek lazım herhalde evet. anladım. Onlardan da biraz bahseder misiniz? Elektrik üretimlerinin yatırımlarının geleceği konusunda. Tabii tabii ondan da bahsedelim. Ee, mevcut bir tarifeli alım garantimiz var. Aslına bakarsanız yenilenebilir enerjiler için Türkiye'de bir tarifeli alım garantisi var. Ee, lisansız Enerji üretim, elektrik üretim yönetmeliğimiz de var. Bunlar da e, satılabiliyor, şebekeye bağlayabiliyorsunuz Ama uygulanmıyor galiba değil mi? E, ama sıkıntıları var, evet. evet. Özellikle lisanssızda ciddi sıkıntılar var, çatı güne güneş sistemlerinde vesaire. E, ama şöyle de bir şey var, orada işte fosil yakıtlara verilen desteğin kaldırılması diyoruz. Bir destek yok gibi görünüyor ama e, işte geçen geçtiğimiz aylarda Afşin Elbistan'ın A ünitesi özelleştirildi. E, Verbund, Avustralyalı Verbund ve bir iki kişilik iki şirketlik bir ortaklık kaldı. E, bunlara 12.12 buçuk 12 dolar sentten bir alım garantisi verildi. Güneşinki 13.3. Kömür'e verilen alım garantisi bu istisna e, ama devam edebilir. Rüzgarın alım garantisinden daha yüksek oldu. Olacak iş değil. Yani. Evet, evet. Yani bu buna isyan etmek <gülüyor> gerekir herhalde. Yani çünkü göz göre göre böyle bir şey gezegeni yok ed ed edeceği artık bilimsel olarak hatta ekonomik olarak da ifa edilmiş bir şeyde gene de ısrar ediliyor evet. kömüre garanti verilmesinde. Evet, evet, evet. Peki bu yani mesela şeyde diyor ki bu enerji devrimi e, raporunda. Türkiye tüm yatırımlarının neredeyse %92'sini yenilenebilir kaynaklı projelere çevirecek e, 2030 yılına kadar elektrik üretim yatırımlarındaki fosil yakıt payı temel olarak Doğal gaz çevrim santrallerinde yoğunlaşacak diyor. Bu ne demek %92 yenilen bir kaynak? E, bu şu demek yeni yatırımların tamamını e, yenilenebilir enerji yatırımlarını yapıyorsunuz. Yenilenebilir enerji derken belki hidroyu da şey yapmak lazım evet. e, ayrı tutmak lazım. Hidroya yeni bir yatırım öngörmedik. Sadece rehabilitasyon mevcut kapasiteyi e, elimizde tutmayı öngördük. Doğalgazı da geçiş süreci e, yakıtı olarak Kullanma yön gördük modelde teknik modelde doğalgaz daha esnek e, açıp kapatabiliyorsunuz vesaire e, yani işte kömür düşerken yenilenebilirler yükseldiğinde talebi karşılayacak e, köprü olarak köprü olarak daha sonra o da kademeli olarak azalıyor kaldırılması gerekiyor herhalde Peki e, bir de e, şey vardı e, bu hidroelektrik santralleri e, daha doğrusu şöyle söyleyeyim, bir tane elimizde iki tane çok önemli rapor vardı. Birisini konuştuk zaten işte bu şey olmuyor. Kesin olarak artık kömürle mümkün değil. yani Gezegeni, bütün insanlığı ve canlıları bekleyen büyük tehlike, acil tehlike OECD raporuna göre kömür tırımları. Ama mesela Doğu o, ...Anglia... ...East Anglia Üniversitesi'nin... ...ki bu konularda çok büyük uzmanlığı var... ...biliyoruz üniversitenin... ...onun son bir araştırması çıktı... ...büyük barajlar... ...özellikle hidroelektrik barajlar... E, <gülüyor> ...da dünyayı e, sanıldığı gibi... E, ...çevre dostu falan değil... ...dünyayı mahvediyor diyorlar... ...özellikle Brezilya'da... ...inanılmaz tahribata yol açtığı... ...hayatı mahvettiği... ...yeni ortaya çıkmış bir şey... Peki hem büyük barajlar açısından ılısu vesaire hem de Atatürk barajı hem de bu küçük şeyler üzerinde ne diyor rapor hidroelektrik evet. santralleri esler tabi rapor şunu diyor büyük barajlar kesinlikle hiçbir şekilde yapılmasını tamam. ön görmüyoruz zaten ve karşı duruyoruz onlar evet. karşı nehir üzerine yapılan runoff River dediğimiz tipteki barajlara teknik olarak karşı durmuyoruz Ancak bunların çok ciddi standartların gözetilerek çok ciddi çevresel etki değerlendirme analizleri yapılarak yapılması gerekiyor Nitekim Türkiye'de böyle olmuyor bu iş O yüzden biz raporu hazırlarken özellikle hiç yani özellikle eklemedik hiçbir yeni kapasite artışı eklemedik yani yeni şey diye, bir tane dahi yani. hes yapmıyoruz ufak ya da büyük büyük zaten işte dediğiniz gibi Brezilya içinde trikorgistler evet. çok ciddi tahribatlar oluşturuyor ama küçük barajlardan da kaçındık modellemenin içine almadık sadece rehabilitasyon çalışmalarını mevcut kapasitenin iyileştirilme çalışmalarını öngördük. Evet. Ekonomist ve programcımız Seyfettin Gürsel de e, bu konuda yazdığı yazıda e, kendisi de ufak çapta katkıda bulunmuşlar. Ufak değil. Evet, <gülüyor> <yani>. <gülüyor> e, o yazdığı yazıda da şey diyor. Yani Gerçekten bir devrim öneriyor diyor Greenpeace. E, Baya ciddi bir e, radikal diyebileceğimiz hatta ama e, tamamen bilimsel olarak hazırlanmış 2000 enerji ihtiyacının 2050'de çok büyük ölçüde temiz ve sürdürülebilir enerjiden karşılanabileceğini ve hatta kişi başına düşen karbondioksit emisyonunun da 3,7 yani 4 tona yakından yarım tona kadar 0,6 tona düşürülebileceğini mucizevi bir şey gibi görünüyor ama pekala mümkün olduğunu da ispatlıyor rapor rapor için tebrik ederiz. Yani gayet umut verici. Teşekkürler. Bunu nasıl takip edileceği ve bunun aslında takibi şimdi önemli tabii aslında. Evet. Yani referans senaryosunun durduruluğu, <gülüyor> devrim senaryosunun nasıl devreye sokulabileceğini herhalde bur buradan sonrası da biraz aktivizmle ve daha doğrusu Tabandan yükselecek, evet. mücadeleyle belirlenecek e, gelişmeleri birlikte takip ederiz. Tabii ki de. Tabii Çok, ki de. Teşekkür Çok teşekkür ederiz İbrahim çiftçiyi ile konuştuk Greenpeace'ten sürdürülebilir e, finans kampanyasını yürütenlerden ve Greenpeace'in enerji devrimi raporunu konuştuk. Açık gazde tatilde. Evet açık radyo açık gazete burası saat beş 7 .00 geçiyor ve biz açık gazetede şimdi bir vatandaş gazeteciliği denemesi yapacağız dinleyicilerimizden Okan Cunay hattımızın öbür ucunda ve Midilli'de tatil için bulunduğu Yunanistan'ın Midilli adasında akıl almaz bir durumla karşılaşmış onun anlatıyor. Ya yani onlarca şişme botun her saat her dakika belki yanaşıp kıyılara doğru gitti. Mülteci, sığınmacı, göçmen ya da yasa dışı, illegal göçmen söylenen şekliyle bir yığın insan dolu bir duruma kendisi tanık olmuş. Şimdi onu birazcık konuşma fırsatımız olacak. Günaydın Okan Bey. Günaydın Erdoğan Bey. Günaydın Can Bey. Günaydın Merhaba. Evet. Yani yazdıklarınız çok tabi hem hiç şaşırtıcı değil hem de çok sarsıcı. Birazcık anlatır mısınız nedir durum? Tabii ki biz... tesi günü e, gideye geldik. Hatta gemi akşam üzeri yanaştı. E, aşağıda güneyde limandan kuzeyde Moriwaso e, gidecektik. Hava e, havada karardıktan sonra o tek şeritli yolda e, insanlar görmeye başladık. Ama hani adalı olmadıklarını hemen anlıyorsunuz zaten e, kılık kıyafet ve e, halatı ruylerinden e, ve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 yani çok basit bir hesapla neredeyse 1000 ile 2000 kişi arasında bir insan trafiği, insan seri var. Günlük. Ve da evet. Yani günlük 1000 kişi ya da 2000 kişiden bahsediyoruz. Tamam. Bizim hesaplarımıza göre öyle. Çünkü geçen akşam mesela güneş batımında yani çocuklarla birlikte yaklaşık 10 ile 20 arasında tam emin ama hani 10'dan fazla 20'den az botu kendi çıplak gözle görebiliyorduk. Ee, i̇şin asıl ilginci e, bu bahsettiğimiz taşıma araçları şişme botlar. Yani öyle bir motor işte geldi kıyıya bıraktı Türkiye'ye geri döndü. Hani bizim aklımızda hep bu imajlar kalmış. Evet. Bir şey yok. Anladığımız kadarıyla rüzgar uygunsa Türkiye'den bırakıyorlar botları. Akıntı ve rüzgarla e, kuzey sahillerine çıkıveriyorlar. Zaten e, etraf şişme bot dolu. Hepsi bir şekilde karaya vurmuş can yelekleri, şişme botlar... İşte lastik içi çişembrer denilen şeyler. Evet. Kaç kişinin karaya çıktığını da gördük. Peki çıplak gözle en az 20 bot görebiliyordunuz mesela bir akşam üzerinde denizin durgun olduğu bir zamanda diyorsunuz. Yani bu ve önemli bir şey de söylemişsiniz Okan Bey. Şişme bot satışlarını. Ee, üretimini, ithalatını gibi şeyleri kontrol etsek e, bütün rakamlar ortaya çıkacak. Yani artık insan tacirleri dediğimiz aracılara da e, yer kalmamış olduğunu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 şey geçmiyor, bir iletişim de kurulmuyor. İnsanlar güneye doğru yürüyorlar. Ada halkı kahvelerinde oturmaya devam ediyorlar. E, bir yardımlaşma da yok. Bazen tek yol sorulma vesaire var. Biz ilk gün işte yardım etsek hani bir şey mi yapsak? İnsan şaşırıyor çünkü hani az sayıda çoluk çocuk da görüyorsunuz. E, Su versek şey mi? En son harita verelim dedik bari. Hani güneye gideceksiniz, buraya gideceksiniz diye. E, orada da gayet hani gelen insanlar biliyorlardı nereye gideceklerini, ne yapacaklarını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 uluslardan başka etnik gruplardan insanlar da e, var mı? Nasıl o konuda da biraz bilgi alabilir miyiz? Şöyle e, yani tabii ya yani, konuşma fırsatımız olmadı. Biraz e, yani kendi hallerinde oldukları için biz de çok şey yapmak istemedik açıkçası. Ama şöyle e, yani doğu asyalıların da olduğunu tahmin ediyoruz. Çünkü gözlerinden anladığımız kadarıyla doğu asyalılar da vardı. Ama ağırlıklı olarak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 limana veya oradaki işte karakola. Çünkü birkaç kişiyle konuştuğumuzda polis polis dediler. Yani hani bir yerel bir otoriteye ulaşmaya çalışıyorlar. E, büyük ihtimalle orası hepsinin toplandığı e, yer. Yarın pazar günü e, oraya bir seyahatimiz olacak. Hani gittiğimiz zaman bu gözle bakacağız. Yani hakikaten bu kadar insan, nerede insan küçük alanın neresinde toplanıyor? Biz de çok merak ediyoruz. E, onu yani tespit edersek ayrıca size e, Postayla iletmeye çalışacağım bildiğim. Evet çok teşekkür ederiz. Yani birkaç öyle birkaç yüz kişiden değil binlerce belki on binlerce kişinin göçmenin orada hareket halinde olduğunu söylüyorsunuz. Bu tabi gerçekten medya pek yansımayan yani yalnız Türkiye'deki genel ana akım medyadan bahsetmiyorum dünyadaki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 Onu söyleyebilirim ya, biz, yani biz normal vatandaş olarak gündeme gelen net tabi facialar. işte bot battı, şu kadar insan boğuldu, işte şu kadar insanın sahil güvenlik kurtardı, insan tacirleri şöyle böyle ama onun çok ve çok ötesinde bir sayı gördük biz kendi gözümüzde. O yüzden çok şaşkınız. Yani hani bir bot geçti geçerken battı vesaire öyle onun çok ötesindeyiz şu anda yani. Her saat başı bayağı sürekli insan çıkıyor buraya karaya yani. Bu çok şaşkınlık verici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 Açık gazte Tatilde Fosil yakıt hafriyatını donduralım, iklim suçlarını durduralım. Bir yol ayrımındayız. Bizler için ancak zar zor yaşanabilir kılınmış olan bir dünyada hayatta kalmaya zorlanmak istemiyoruz. Güney Pasifik adalarından Louisiana kıyılarına, Maldivlerden sahile, Grönland'dan Alplere, Milyonlarcamızın gündelik hayatları, iklim değişikliğinin sonuçları yüzünden daha şimdiden alt üst olmuş durumda. Okyanusların asitlenmesi, Güney Pasifik adalarının sulara batması, Hindistan alt kıtasıyla Afrika'da zorunlu göçler, sıklaşan fırtına ve kasırgalar sebebiyle şu andaki doğa kırımı tüm canlı türlerini ve ekosistemleri etkilemekte, gelecek nesillerin haklarını tehdit etmekte. Ve bizler iklim değişikliğinden aynı derecede etkilenmiyoruz. Yerli ve köylü toplulukları, küresel güneydeki ve küresel kuzeydeki yoksul toplulukları ön safta bulunmaktalar ve hem bunlardan hem de iklim yıkımının diğer etkilerinden en çok etkilenen gruplar. Hayal filan kuruyor değiliz. Yirmi yıldan uzun bir zamandır hükümetler bir araya geliyor, ama buna rağmen sera gazı salımları azalmış değil. İklimse durmadan değişip duruyor. Bilim dünyasının uyarıları gittikçe vahimleştiği halde uyuşukluk, atalet ve engelleme güçleri galib çalıyor. Bu bize hiç de şaşırtıcı gelmiyor. Ticaretin ve yatırımların 10 yıllardan beri liberalleştirilmesi devletlerin iklim krizine karşı koyma yetisini harabetti. Her aşamada büyük güçler, fosil yakıt şirketleri, tarım sektörü şirketleri, finans kurumları, dar kafalı ve inatçı ekonomistler, şüpheciler ve inkarcılar ve bir de bu çıkarların kulu kölesi olan hükümetler ya önümüzü kapattılar. ...ya da önümüze sahte çözümler getirdiler. Dünya çapında sera gazı salımlarının üçte ikisinden sadece 90 şirket sorumlu. İklim değişikliğine karşı getirilecek sahici cevaplar... ...bunların kudretlerini de, servetlerini de tehdit ediyor. Serbest piyasa ideolojisini tehdit ediyor onları destekleyen ve kendilerini sağlama almalarına yarayan yapıları ve sübvansiyonları da tehdit ediyor. Küresel şirketler ve hükümetler pes etmeyecek. Kömür, doğalgaz ve petrol rezervlerini çıkartmaktan ve fosil yakıt temelli tarım endüstrisinden elde ettikleri karlardan vazgeçmek niyetinde değiller. Bunu biliyoruz. Ne var ki? Davranma, Düşünme, sevme, dokunma, çalışma, yaratma, üretme, kafa yorma, mücadele etme yeteneğimizi sürdürmemiz, onları bu karlardan vazgeçmeye zorlamamızı zorunlu kılıyor. İnsan toplulukları, bireyler ve yurttaşlar olarak serpilip gelişmeye devam etmek istiyorsak, hepimiz değişim için uğraş vermeliyiz. Müşterek insanlığımız, ve yeryüzü bunu talep ediyor. İklim suçlarını durdurma konusundaki dirayetimize güveniyoruz. Geçmişte kararlı kadınlarla erkekler direndiler ve kölelik, totaliterlik, sömürgecilik ya da apartheid yani ırk ayrımcılığı suçlarını alt etmeyi başardılar. Adalet ve dayanışma uğruna savaşmaya karar verdiklerinde bu savaşı kimsenin onlar adına yürütmeyeceğini biliyorlardı. İklim değişikliği de tıpkı bunlara benzer bir meydan okuma ve işte şimdi biz de içimizde benzer bir isyanı besleyip büyütmekteyiz. Her şeyi değiştirmek için çalışıyoruz. Daha yaşanabilir bir geleceğin yolunu açabiliriz. Aslında eylemlerimiz de sandığımızdan çok daha güçlü. Dünyanın dört bir tarafında topluluklarımız iklim değişikliğinin ardındaki gerçek itici güçlere karşı savaş veriyor, kendi mıntıkalarını koruyor, karbon salımlarını azaltmak için uğraşıyor, direnç yapılarını inşa ediyor, küçük ölçekli ekolojik tarım yaparak gıda özelliğine erişiyor. Fosil yakıtlar yerin altında bırakılmalıdır. Bu yoldaki kararlılığımızı Paris-Le Bourje'de yapılacak Birleşmiş Milletler İklim Konferansı arifesinde ilan ediyoruz. Bizi ileriye götürecek tek yol budur. Somut olarak söylersek, hükümetler, fosil yakıt endüstrisine verdikleri destekleri sübvansiyonları kesmeli, fosil yakıt çıkarma faaliyetlerini dondurmalı, mevcut tüm fosil yakıt rezervlerinin yüzde seksenini eldeymemiş halde yerin altında bırakmalıdır. Bunun muazzam bir tarihi değişime işaret ettiğini biliyoruz. Bunu gerçekleştirmek için devletleri bekleyecek değiliz. Kölelik ve ırk ayrımcılığı, devletler bunları lağvettikleri için ortadan kalkmadı. Onlar, seferber olan kitleler siyasi liderlere başka seçenek bırakmadığı için ortadan kalktı. Bugün durum tehlikeli. Bununla birlikte, elimizde demokrasiye yeniden can suyu vermek için benzersiz bir fırsat var. Şirketlerin siyaset üzerindeki tahakkümünü söküp atmak, üretim ve tüketim tarzlarımızı kökünden değiştirmek için benzersiz bir fırsat bu. Fosil yakıt çağını sona erdirmek, ihtiyacımız olan adil ve sürdürülebilir topluma doğru atılacak, Önemli bir adımdır. Bu fırsatı tepmeye niyetimiz yok. Ne Paris'te, ne başka bir yerde. Ne bugün, ne de yarın. 27 Ağustos 2015 Perşembe günü internet üzerinden yayınlanan tarihi bildiri. İmzacıları arasında önde gelen filozof, düşünür, yazar, çizer, sanatçı, siyaset, bilim ve din insanları ve aktivistler var. Yüzü aşkın imzacının öncülüğünde açıldı. Aralarında Noam Chomsky, Desmond Tutu, Bill McKibben, Naomi Klein, Kuminaidu, Vandana Shiva, Vivian Westwood, Susan George da yer alıyor. Açık radyoyu internetten dinlemek için açıkradyocom One, two, three, play. Me. Now don't you lie to me Because it make me mad I get evil as a man çıkartı.